Ya da Allah Resulü ve Vesselam şunu da demedi diyeceksiniz. Allah Resulü ve Vesselam diyor ki Allah da müminler de Ebubekir'den başkasından razı olmaz. Hah. Eğer böyle yaparsanız sizinle mantıkla konuşmamız gerekir. Eğer siz dememiştir diyorsanız siz dininizi nereden aldığınıza bakınız. Ancak bu konuyla ilgili ben size fayda sağlar ümidiyle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 Ramazan ayı bittikten sonra Allah Resulü ve Vesselam'e ashab bunun durumunu sordu, nedenini sordu. Allah Resulü ve Vesselam dedi ki ben bu namazın sizlere farz kılınmasından korktum. Aynı Ey Allah'ın Resulü ve Vesselam hac her sene mi farzdır? Hac her sene mi farzdır diye sorana ve Vesselam'in yüz çevirmesi gibi çünkü korkuyordu ki Allah Resulü ve Vesselam ee, vahiy inerde. Çünkü o an vahiy in, in, in, iner haldeydi. Allah Resulü Aleyhisselam hayattaydı. Hac her sene farz olunur diye korkuyordu. Bu sebeple sizden önceki ümmetler çok soru sordukları için helak edildiler demiştir. Evet. Ee, biz kaynak da getiririz inşallah. Ha, ha, kaynak da getiririz yani. Ben size Buhari desem inanacak mısınız kardeş? Yani önce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 Geç sen ümmete imamlık yap ve onlara teravih kıldır. Birileri ona dedi ki bu bid'at değil midir? O dedi ki ne bu ne güzel bir bid'attır. Dolayısıyla burada Omar radıyallahu anh'ın aslında kastettiği iyi bid'at ve kötü bid'at gibi bir ayrım yapmak değildir. Bid'at-ı hasene, bid'at-ı bugün günümüzde dendiği gibi. Omar radıyallahu onlara şu cevabı vermek istemiştir. Yani niçin bid'at olsun? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'in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 <gülüyor> Allah azze ve selefûnellezîne mine'l-muhâcirîne ve'l-ensâr ve radûhan celle ensârdan ve muhâcirden öncekilerden ve onlara ihsanla tabi olanlardan razı olmuştur. Bunu tevil edeceksiniz. Ben size ağacın altında bir edenleri söylesem bunu tevil edeceksiniz. Allah'tan korkunuz. Biz ashabın tamamını seviyoruz.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 bu fiyam hadiste hadiste âlelâtı allahü alemül kitabından derin âlemi okuyun beyim emre ettiğiniz kesin gelir bunu نار تحلیلmasında ده عالمين حقيقيين مصر الصالح حضرتك حضرتك ne deken mevla kavramı halife demek değil. Aksine mevla kelimesinin anlamı efendim, sevgili, yorguncu, malik gibi mevlamına gelir. Bakın Allah'ıma bilmeyi etsem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 Tamam, nedir hakikat? Söyler misin? Hakikate çağırıyorum dediniz. Nedir hakikat? Çünkü e, ben öyle görüyorum, sizin için ayette, de, hüccet olmuyor. Ha, yarın sorulunca ne diyeceksiniz? Peki ne yapmamızı istiyorsunuz? Lütfen söyler misin? Yani bırak onu biz düşünelim, yarın bize sorulunca ne diyeceğimizi biz düşünelim de sen bizi neye çağırıyorsun?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 Böyle altını çiziyorum. Onlar ona haksızlık ettiler. Bugün bunu konuşmanızın, bugün ümmeti bölmenizin, bugün ümmeti şucu veya bucu diye aynı rafızı olmanın nasıl bir faydası var ümmete? Bırakınız onlar hesaplarını Allah Azze ve Celle soracaktır. Siz ne istemektesiniz?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 Sizler ta oralardan çıkıp bizim annelerimize sövüyorsunuz. Annelerimiz kim bizim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şerefli zevceleridir. Pak ve masum zevceleridir. Ee, asla ha sen o zaman cahil bir şii'sin. Ben bunu anlıyorum. Eğer sen eğer sen Şia'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve zevcelerine sövmediğini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 <gülüyor> e, dokuz aylık şiisin be. vallahi sen münazara yapmıyorsun çünkü sen delil getirmiyorsun peki ben sana hadis okuyayım ne diyeceksin Allah Resulü ve Vesselam diyor ki ve aleykim bi sünneti ve sunnete hulefei raşidine vel mihdiyin addu aleyhi bin Ne sizin deliliniz yoktur kardeş Allah Resulü ve Vesselam'ın Ali'yi övdüğü sözleri alın Ebu Bekir ve Ömer övdüğü sözleri terk edin öyle mi? Vallahi havaya e, siz hava dinine bağlısınız. Bakınız ben sizinle ortak bir noktada buluşmak istedim. Ben sizinle ortak bir parçada buluşmak istedim, bir noktada buluşmak istedim. Size soruyorum tekrar. Biz Ali radıyallahu anh'e düşmanlık yapıyor muyuz? Muntakim kardeş vereceğim bir saniye inşallah.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 Bye-bye. havili çaldı da böyle beni Deccal de vardır. Zülüm tümden çıkacak. Allah'u ala. Deccal de yatan vardır.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 İman ediyor musunuz? Ha Tamam. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna, Cebrail vasıtasıyla vah e, vahiy olduğuna iman ediyor musunuz? İman ediyorsunuz. Peki Kur'an-ı Kerim muharref midir? Valla kendi ulemanıza sorun onu. Nasıl bir soru olduğunu kendi ulemanıza sorun yani. Kur'an-ı Kerim e, muharref değildir. Peki Velayet Suresi diye bir sureyi biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu?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 Fazla olduğunu söylerse, muharref olduğunu söylerse, Vallahi ve kafir, ve kafir, ve kafir. Biz bunu söyleriz. Dolayısıyla senin, senin ağzının laf yapması bize cevap olarak, yani bizi mutmain etmez. Gözünüze hemen Ali'yi getirdin bana, bilmem neyi getirdin, bana Yunus 39 ne diyorsun? Kardeş ben bir soru sordum. Kur'an'ın tahrif edildiğine inanırsa o kafirdir. Ne dersiniz? Ben size imanın tanımını yapın desem yapamazsınız. Ben size küfrün tanımını yapın desem yapamazsınız. Vallahi siz sadece bu Bekir ve Homer'a Allah Resulü aleyhisselatü ve selam'in ashabıma sövmeyin dediği şerefli ashabına iftira etmiyorsunuz. Vallahi siz Allah Resulü aleyhisselatü ve selame, siz Ali radiyallahu anh'a siz Ümmüne Fatıma Radiyallahu anhaya, siz Hüseyin Radiyallahu Anhe, siz Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisine iftira ediyorsunuz. Dolayısıyla sizin fitnenizden Allah'a sığınırım. E, gerçekten bu adam e, herkes şu an burada görüyor